BİSMİHİ SÜBHANEH VEİM MİN ŞEYİN İLLA YUSEBBİHU BİHAMDİH ESSELAMU ALEYKÜM VE RAHMETULLAHİ VE BEREKATUHU Aziz Sıddık kardeşlerim ve hizmeti i Kur'aniyede kahraman arkadaşlarım. Bundan evvel üç mektub, emaneti aldıktan sonra göndermiştim. Bu defa ki Hafız Ali'nin mektubunda onlardan bahsetmemiş, merak ettim. Nur fabrikası sahibi Hafız Ali'nin hastalığı beni müteessir etti. Bizi duaya sevk etti. Cenab-ı Hak kuvvet ve şifa ihsan eylesin. Amin. Hafız Ali'nin mektubuyla Risale-i Nur'un ehemmiyetli rükünlerinden olan Halil İbrahim'in sisteminde Ahmet Feyzi'nin mektupları, şahsıma ait haddimden yüz derece fazla hüsnü zanları bir tarafta kalsa, ondan katı nazar, o havalide Risale-i Nur'un şahs-ı manevisine karşı Halil İbrahim'le Ahmet Feyzi'nin sarsılmaz, gayet kuvvetli irtibatlarını gösterdiğinden, bizi cidden mesrûr eyledi. Evet, onların o şiddetli alâkadarlıkları, o havalide Risale-i Nur'u yerleştiriyor, idame ettiriyor. O ikisinin mektupları, sureti i zâhiriyede benim şahsıma atfı ı ehemmiyet etmeleri, gerçi muvafık değil, mübalağadır. Fakat o yanlış suretin altındaki hakikat, Risale-i Nur şâkitlerinin samimi tesânütlerinden süzülen bir şahs-ı maneviye, ve Risale-i Nur'un Kur'an'dan gelen hakikatına karşı tam mutabık ve hak olarak sarfedilecek o mektuplardaki tabirat, benim gibi bir cüz'î ferde karşı sarfedilmiş, benim haddimden bin derece fazla olmakla beraber, o şahs-ı namına ve Risale-i Nur'un hakikati hesabına ve o ehemmiyetli ve çok muhtaç memlekette fevkalade bir alaka ve faaliyete alamet olmak cihetiyle kabul ettim. Ahmet Feyzi'nin de, İnşallah Kastamonu feyzisi gibi, bütün kuvvetiyle Risale-i Nur'a çalışacak bir azm ve karar suretinde mektubunu telakke ediyoruz. Fakat mahviyeti ve tevazu pek fazla ve istedikleri de pek fazla ve mektubundaki duaları da güzel olduğundan, daimi duamızda buranın feyzisiyle omuz omuza girdi. Halil İbrahim'in mektubu, belki her mektubu hem onun hem İnce Mehmed'in namına kabul ediyorum. İkisine Hüsrevle Rüştü gibi bir ruh iki ceset nazarıyla bakıyorum. Cenab-ı Hak onları muvaffak etsin ve emsalini oralarda çoğaltsın. Ve o mektupta Risale-i Nur'un talebelerinden Hafız Mehmed Emin ve Mustafa Çavuş ile beraber Siirtli Ahmet ve Salahaddin ve İzzettin gibi zatlar da Risale-i Nur'la alakadar olduklarını bildiriyor. Biz de onlara birer birer hem selam Hem onları da Risale-i Nur talebeleri içinde duada teşrik edeceğiz. Hafız Ali'nin mektubunda eline geçen mektubumuzu güzelce takdir ve hülasa etmiş. Risale-i Nur Saadet-i Ebediye dükkanı ve Baki elmasları sattığından fani kırık cam parçaları ondan istenilmemeli tabiri çok güzel düşmüş. Hem Isparta hem Manisa'daki bütün kardeşlerimize birer birer selam ve dua ediyoruz ve dualarını istiyoruz. Afisahanede Risale-i Nur'un son katibi Kahraman Şefik acaba sağ mıdır? Nerededir? Merak ediyorum. Halil İbrahim'den sorunuz. Aziz Sıddık kardeşlerim. Şuhuru Muharreme'den sonra hususan bahara yakın hayatı dünyeviye gafleti bir derece fütur vermekle beraber bazı sarsıntılar ve hastalıklar ve askerliğe gitme cihetinde Risale-i Nur'un hizmetine bir derece zaaf gelmiş diye endişe ediyordum. Cenab-ı Hakk'a şükür ki, mektuplarınız ve Atıf Hasan'ın gelmesiyle o endişe zail oldu. O mektubunuzda, çok ehemmiyetli bir hadiseyi i Nuriye'den bahis var ki, hizb Ekberül Kur'an'ı tab etmek teşebbüsüdür. Evet, o hizb Ekber'deki âyât, bütün Resail-i Nuriye'nin ruhu, esası, madeni, üstadı ve güneşidir. Onun tab'ından sonra mümkünse, Risale-i Nur'un Hizbül Ekber'in namında Arabiyül ibare ve iki ayetül kübra ve münacatın hülasası olan risaleyi dahi tab etmek lazımdır. Fakat elinizdeki nüsha benim nüsham gibi mükemmel değil. Biz burada yazıp isterseniz size gönderelim, isterseniz İstanbul'da matbaada olan vekilinize gönderelim, adresini bildiriniz. Kardeşimiz Hasan Atıf hakikaten Risale-i Nur'un hizmetine pek çok layık ve müstahittir. Müstesna hattıyla beraber ihlası, irtibatı, alakadarlığı, ciddiyeti, sadakati dahi mükemmeldir. Cenab-ı Hak onun emsalini çoğaltsın, bu kardeşimizi 20 mektup yerinde size canlı bir mektup olarak gönderdik. Hafız buradaki kardeşlerine çok yüksek, çok tesirli yazdığı mektuba karşı, başta feyzi emin olarak, umum namına feyzi diyor ki, Biz bu memleket talebeleri, Sparta kahramanlarının küçük kardeşleri, belki onların talebeleriyiz. Dersi, hizmeti ve ciddiyeti onlardan alıyoruz. Her birisi bizim için birer üstattır. Onların ellerinden öper, arzı hürmet ederiz. Cenabı Hak o kahramanlardan ebeden razı olsun. Amin diyorlar. Risale-i Nur'un iskele Nazırı Sabri'nin birinci talebesi Ve Risale-i Nur'un ehemmiyetli küçük bir talebesinin küçücük mektubundaki güzel yazı bizi mesrur etti. Cenabı Hak onu ve onun gibi Risale-i Nur'a çalışan masumlara tevfik ve selamet ve saadet ihsan eylesin. Amin. Hafız Mustafa'nın bizce pek çok ehemmiyetli olan mektubu çoktan beri beklediğim bir hakikati gösterdi ki Risale-i Nur dairesindeki şakirtler istişare suretinde hitap etmek gibi çok ehemmiyetli işleri görmeye başlamalarıdır. Aziz Sıddık, Sadık, Hâlis ve Muhlis kardeşlerim, dört-beş kardeşlerime ait birer kısacık konuşacağım. Medrese-i Nuriye'nin mürşidi, müessisi ve müdebbiri Hacı Hafız kardeşimizin, bu defa üçüncü olarak bir teberrükünü gördük. Ta barladayken, tatlı lokmaların kerametli, acip bereketi, ve Isparta'da iktisat risalesini tatlılaştıran 2,5 okka balın harika bir hadiseye sebebiyet vermesi haşiye Şimdi ben tahmin ediyorum o bal da onun imiş fakat tam tahattur edemiyorum. Bu üçüncü defa da bin mübarek ve masum hatırlarını ve iltifatlarını temsil eden ve parçalanmayan bir hediyeyi göndermiş. Altmış senelik bir kaide-i hayatiyemi o bin hatırın hatırı için o kaidemin hatırını kırdım. İkincisi, Atıf Hasan'ın hakikaten fevkalade yazdığı tevafuklu mucizatı Kur'aniyeyi o gittikten sonra temaşa ettim. Elimden gelseydi her bir yaprağına mukabil 1 lira verecektim. İnşallah on üç ile binler adam istifade edip onun hayatı bâkîyesine bir çeşme hükmünde varidat verecek. Hüsrev'in ve kahraman Tahirî'nin bir üçüncüsü oluyor. Üçüncüsü, Risale-i Nur'un eski ve ehemmiyetli ve çalışkan bir şakirdi olan Kâtib Osman'ın, sadık ve hikmetli rüyası ve mutabık tabiri, onları müferra ettiği gibi, bizleri de mesrûr eyledi. Ve o mektubuyla, merak ettiğim şeyleri ve Hüsrev ve rüştü, Hafız Ali, Zühdü Bedevi, Nuri ve Nur Fabrikası sahibi, Tahirler, Mübarekler heyeti, medrese Nuriye ve ümmi ihtiyarlar ve masum çocuklar, umumlarının selamlarını yazıyor. Biz de onlara birer birer selam ediyoruz, muvaffakiyetlerine ve selametlerine dua ediyoruz. Bu havalide dahi, belki çok yerlerde, sizin faaliyetinizden şevke gelip, Risale-i Nur ziyade tevessü ettiğinden, ehli dünyayı düşündürüyor, nazar-ı dikkati celbettiriyor. Bazı ufak tefek ilişmek de ondan ileri geliyor. İhtiyat, her vakit olduğu gibi yine lazımdır. Hazret-i İmam-ı Ali anh, iki defa sırran tenevveret demesi, Risale-i Nur perde altında tenevvür ve tenvir eder diye işaret ediyor. Mümkün olduğu kadar geçici rüzgarlara ehemmiyet vermeyiniz, bakmayınız. Zaten mabeyninizde samimi tesanüt ve meşveret-i şer'iyye sizi öyle şeylerden muhafaza eder, içinizdeki şahs-ı manevinin fikrini o meşveretle bildirir. Kardeşiniz ve sizinle dünyada, berzahta, ahirette müteşekkirane iftihar eden ve edecek hizmet-i Kur'aniyede arkadaşınız Sait Nursi. Aziz Sıddık kardeşlerim, bu yeni hadisey-i taarruzi'den müteessir olmayınız. Çünkü mükerrer tecrübelerle Risale-i Nur inayet altındadır. Hiçbir taife şimdiye kadar böyle bir ehemmiyetli hizmette bizler kadar az meşekkatle kurtulan olmamış. Hem geçen Ramazan'daki hastalığım ve Eskişehir'deki musibetimiz gibi çok vakıalarla zahiri sıkıntılı meşekkatli hâlât altında Risale-i Nur'un faidesini olarak inkişâfatı ve daha tesirli fütuhatı görülmüş. İnşallah bu sıkıntılı hadise dahi münafıkların aksi maksudu ile Risale-i Nur'un fütuhatını başka bir mecrada teshiile vesile olur. 5. Şua 25 sene evvel mesaili yazılan Yalnız bir iki sayfa tatbikat ilave edilip şu alara giren 5. şua ellerine geçmesi ehemmiyetlidir. Fakat bunda da bir hikmet var. Belki onlara kendi mesleklerini bildirmek ve cehenneme gidenin mahiyetini bilmek için fevkalade iktidar haricinde bir kazay-ı ilahidir diye Cenabı Hakk'ın hikmetine ve inayetine ve hıfzına itimat edip merak etmeyiniz. Hem siz hem onlar bilsinler ki sadaka belayı def ettiği gibi, Risale-i Nur, Anadolu'dan, hususan Isparta, Kastamonu'dan, afat-ı semaviye ve arziyenin def vesiledir. Evet, Sabri'nin, يَا أَرْضُبْلَعِي وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ âyetinden istihraç ettiği mana haktır ve mutabıktır. Evet, Risale-i Nur, Sefine-i Nuh gibi Anadolu'yu cebeli i Cudi' hükmüne getirip, küre arzın yangınından ve tufanından kurtulmasına bir sebeptir. Çünkü zafı imandan gelen tuğyan, ekser musibeti âmme-i celbettiği gibi imanı fevkalade kuvvetlendiren Risale-i Nur o musibeti âmme-i dairesinin haricine bırakmaya rahmeti ilahiye tarafından vesile oldu. Bu ehli dünya, bu Anadolu halkı Risale-i Nur'a girmeseler de ilişmesinler. Eğer ilişseler, yakında bekleyen yangınlar, tufanlar, zelzeleler ve taunların istilasına uğrayacaklarını düşünsünler. Akıllarını başlarına alsınlar. Madem biz onların dünyalarına karışmıyoruz, onların da lüzumsuz bir halde bu derece aireimizize karışmalarında onlara felaket getirmek ihtimali kaviidir. İşte bu sekiz aydır, hususan bu heyecan veren bu hadisenizle beraber şimdi yanımdaki feyzi ile emin ve bütün bana temas eden dostlar şahittirler ki bu sez ay zarfında bir tek defa ne har bir umumiyi ne siyaseti sormamışım ve odamdan işitilen radyoyu da üç senedir dinlemedim halbuki benim binler adam kadar dünyaya bakmak münasebet var demek bize ilişen doğrudan doğruya imana tecavüz eder onları cenabı hakka havale ediyoruz hem ehli siyasete hiç münasebetimiz olmadığı halde kat'i bilsinler ki bu memlekette bu asırda milleti anarşilikten tereddî ve tedennî mutlakadan kurtaracak yegane çaresi, Risale-i Nur'un esasatıdır. Bu hadisede, sıkıntı çeken masumlar ve üstadları bilsinler ki, ağır şerait altında bir saat nöbet, bir sene ibadet. Ve hakiki tefekkül imaniye ile bir saati, bir sene taat hükmüne geçtiği gibi, inşallah onların sıkıntıları da öyle sevaba medar olur. Onlar da merak ve teessürle değil, ferah ve sürurla karşılamalı fakat Hazreti Ali'nin radıyallahu an iki defa sırran beyan eden sırran tenevveret demesine binaen biz her vakit tam ihtiyat ve tam sakınmak vaziyetini muhafaza etmekle mükellefiz Risale-i Nur'un mensupları şuur ve ihtiyarları haricinde birbiriyle münasebetdar birbirinin hadiseleriyle alakadar olduğuna bir delil de bugünlerde oldu şöyle ki Oradaki hadisenin vukuundan bugüne kadar buradaki muhtelif tabakalardaki talebelerin vaziyetleri ehemmiyetli bir hadise yüzünden değişmiş gibi çekinmek ve münafıkların nazarını kendilerine ve bizlere celbetmemek için bir tevakkuf devresi geçti. Ben de hayret ediyordum. Hem nazif gibi birkaç kaç zatın rüyalarının tabirleri sizin hadiseniz olduğunu anladık. Umum kardeşlerimize birer birer ve bilhassa musibet zedelere selam ve dua ediyoruz. Cenab-ı Hak onları çabuk kurtarıp vazifelerinin başına göndersin. Amin.